Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz bu akşam Galata'da Yeni e, açılmış olan postaneyi konuşacağız Eski İngiliz postanesi olarak bilinen tarihi yapı yeniden işlevlendirilerek 9 Ekim Cumartesi günü yaklaşık 2 hafta kadar önce kamuya kapılarını açtı Oldukça heyecanlı e, çok işlevli bir alan olarak tasarlanan postaneyi Yaşar Adanalı ile konuşma imkanına sahip olduk bu akşam Yaşarla ile virtüel olarak da olsa buluşmuş vaziyetteyiz Hoş geldin yayınımıza Yaşar Hoş bulduk Evet, 9 Ekim Cumartesi günü açıldı ama uzun da bir e, restorasyon süreci de geçirdi. Zaten 150 yıllık çok e, önemli bir e, yapıdan bahsediyoruz ve bu binanın sizin aslında tanıtım metninden anıtılamam e, gerekirse açık, paylaşımcı, üretken ve ...onarıcı bir mekan olarak... ...restorasyonundan... E, ...bahsediyoruz, evet yavaş yavaş... ...daha çok ismini duymaya başlayacağız, postanenin... ...özellikle Beyoğlu'nun... ...ve çevresine bana kalırsa bir nefes alanında... E, ...olacak, sağ ol... E, ...teşekkür ederim, seninle gezme imkanı da bulmuştuk ama... ...henüz postaneden haberdar olmayanlar... ...ya da haberdar olup da postaneye uğramamışlar için... ...bu e, söyleşi de bir an önce... ...yapmak istedik, bir dizi etkinlik başladı... ...önümüzdeki aylar da epey yoğun geçecek... E, ...dolayısıyla etkinliklerin başlangıcında restorasyondan hemen önce senle buluşup postaneyi postanenin vasfına konuşmaya ayırdığımız bir yarım saat söz konusu açık dergide. Evet 150 yılı geçmiş bir tarihe dayanıyor aslında. Eski İngiliz postanesi olduğunu biliyoruz ve 20. yüzyıla kadar da postane işleviyle hayatına devam eden bina 20. yüzyıla da pek çok misafiri ağırlamış ve nihayetinde de şimdi sizinle birlikte Oldukça tırnak içinde çağdaş bir mekana dönüşmüş vaziyette sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapmak üzere e, kentleri bekliyor diyerek ufak bir girizgah yapmış olayım ve senden aslında postanenin tarihine ilişkin kimi e, önemli noktaları vurgulamak üzere bir girizgah rica edeyim. Evet, Kırım Savaşı sırasında kurulmuş ve postane olarak işlevlendirilmiş demiştim. Kısaca o günden bugüne e, olanı anlatır mısın? Çünkü ciddi bir emek vererek aslında postanenin tarihini araştırdığınızı da biliyorum. Çok teşekkürler. Ee, evet, ben de bu gününü postanenin aslında bu tarihi gitmişiyle birlikte anlatmayı e, önemsiyorum. Ee, öncelikle kentin tarihi bir noktasında, tarihi bir yapısında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bunca zamandır da aslında e, konumlandığımız mahalleleri, işte, bulunduğumuz şehirleri ve onların tarihlerini, oradan gelen geçenleri, komşularımızı çok da e, merkeze almadan, yani o bağlamıyla bugünkü çalışmalarımızı ilişkilendirmeden çalışıyoruz. E, Hayatın, kentin, mekanın dönüşümünü eleştiriyoruz. Dolayısıyla yeni bir iş yaparken de e, bu eleştirinin farkında olarak yapmayı önemsiyoruz. Hı hı. E, şeyle, kent tarihçileriyle, e, arşivcilerle, e, sanat tarihçileriyle çalıştık. Aslında binayı ilk kullanım hakkını e, aldığımızda, yani dolayısıyla biz nerede? Bugün bir şey yapmaya çalışıyoruz bir anlayalım dedik ve çok katmanlı bir aslında yapıyla karşılaştık. E, bekleneceği üzere sonuçta kentin e, en kozmopolit yerlerinden Galata'da konumlanmış eski bir postane e, binasından bahsediyoruz. E, 19. yüzyılda aslında İstanbul'da zaten posta hizmetleri ağırlıklı olarak e, başka devletlerin e, e, kontrolünde devam ediyormuş. O dönemde de... E, Binanın konumlandığı Bereket Saade Mahallesi ağırlıklı olarak İngilizlerin farklı fonksiyonları, yapılarını barındıran bir yermiş. Postaneyi belki bu binayı önemli ve ayrıcalıklı kılan 1859'da yapılırken akılda bir postane işletmesi tutularak tasarlanıp inşa edilmiş olması postane olduğu için kendine dair çok fazla kaydın arşivin Belgenin bulunması. Hı hı. E, ama bir taraftan da tabii tuhaf olan da çok az insanın... Yani bugünden baktığımızda çok az insanın bu yapıyı tanıyor olması. E, hatta komşularımız bile Aa, burada böyle bir yer mi varmış? E, içine girdiğinde e, buranın içi böyle miymiş gibi çok fazla e, tepki aldık. Yani üzerine e, fazlasıyla bilgi belgenin olduğu ama... ...hakkında da çok az şey bilinen İstanbul'un o... E, tarih yapılarından biriyle biz karşılaşmış olduk. Binada posta hizmetleri verildikten sonra 1895'te tamamlanıyor burada postane olarak kullanılması. İngiliz Erkek Koleji açılıyor. Bir müddet bu kolej burada faaliyet gösteriyor. Sonra şu an Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak bilinen okul yani şeye taşınıyor. Buradan başka bir yere taşınıyor. Devamında da aslında Galata'nın Beyoğlu'nun farklı sakinleri bu binada yaşayıp çalışıyorlar. Musevi cemaatinden bir dönem sahipleri oluyor. Sonrasında Rum topluluğundan gene bir marangoz sahipleniyor binayı. Hı hı. Ve en sonda da son 25 yıllık zamanında da Türkiye için çok önemli e, ailelerden biri. Ormanlar ailesinin aslında bina oluyor. Burada Kenan Ormanlar e, değerli bir görüntü yönetmeni. Hı hı. E, e, abisi Şaban Ormanlar, 70'lerde Mimarlar Odası başkanlığı yapmış bir mimar, yüksek mimar ve e, bir diğer kardeş Cemil Ormanlar, Marangoz. E, bunlar 90'larında binayı alıp e, ilk restorasyonun yani bir onarımını gerçekleştirip Ken Movie adıyla bir prodüksiyon ve film malzemeleri kiralama şirketi olarak hayata geçiriyorlar. Ve çok özenli aslında o dönem bu binayı koruyorlar. 2012'de Galata Derneği yaşayan ve yaşatılan çatılar diye bir ödül veriyor. Ve bu ödülü yarışma düzenliyor. Bu yarışmada bu binanın o zamanki korunmuş hali ödül alıyor. Yani mahallemizde çok olumsuz dönüşüm. Ve e, yeni fonksiyonlar yani mahalleliği iten yeni fonksiyonlar e, gelirken e, burada yapılan bu çalışma aslında mahalleye değer kattığını e, görüyoruz ve o yüzden ödülü size veriyoruz diyor. Benim için bu yani ilk binayla tanıştığımda o tabelayı gördüğümde yani o ödül plaketini gördüğümde tabii oldukça etkilendim. Yani böylesi bir e, geçmişi olan çok katmanlı bir geçmişi olan binada böyle ödül almış bir çatısı olan e, bir binayı o Değeri koruyarak, o özeni göstererek yeniden işlevlendirmemiz gerektiğini düşündük. Bunun üzerine konuştuk. Zaten böyle düşünüyorduk ama hani bizi ekstra da motive eden bir şey oldu bu geçmiş tarihi bina'nın hı hı. ve bugüne de yani ilk ilk zaten binadaki onarım da terastaki su yalıtımını elden geçirdik ve gene o dönemde biz bu yaşanan ve yaşatılan e, teraslar ödülü almış e, şeyi nasıl kullanırız e, derken burayı bir kent bahçesi haline getirdik. Yağmur suyunu biriktiren, binada e, organik atıklarını komposta dönüştüren ve aslında yenilebilir bitkiler yetiştiren ve bununla sadece yetinmeyen e, gelen insanlara da kent bahçeciliği konusunda bir deneyim ve eğitim merkezi de olabilecek. Bir hale getirdik yani o mirasını aslında sahip çıkıp üstüne bir şeyler koyma çabasını binadaki her katta her yerde her fonksiyonda gerçekleştirmeye çalıştık. Evet şimdi çok farklı işlevleri var az evvel söylediğin gibi kent bahçesi kısmına da değindin buraya da döneriz. Ama şöyle bir şey yapmayı teklif ediyorum Yaşar, ee, nasıl e, işte bir yaya, e, postaneyle, e, postane binasını karşısına alıp ilk kendisini içeride e, bulduğunda ne deneyim yaşıyorsa şöyle ufak bir tur atarak belki e, dinleyicilerin kafasında daha somutlaştırmasına yardımcı olabiliriz e, binayı diye düşünüyorum. Eğer senin için de uygunsa e, bir kere... Dükkanlı alanları var yani vitrin alanları var bununla birlikte e, postanenin giriş alanında çok kıymetli sanat eserleri de var e, istersen bu ilk katı bir dolaşalım seninle postanenin ilk katını öncelikle dükkanlardan e, bahsetmek istiyorum ben e, çok e, yine farklı e, amaçlar güden belki başlı başına bir proje e, olarak da e, görülebilecek e, iki ayrı e, dükkan söz konusu biraz sen gezdirir misin dinleyicilerimiz orada? Evet sebe şimdi biz e, bu binayı e, gene o hep bahsettiğim hem tarihsel hem de mekansal bağlamını iyi anlamalıyız e, kaygımızı e, binanın giriş katını fonksiyonlandırırken de e, e, gözettik <gülüyor> şimdi bir kere çevremizde e, hastaneler var okullar var farklı dini kurumlar var e, hastaneye gelen farklı sınıftan e, e, kentliler var <gülüyor> Oradan gelip geçen kenti ziyarete gelmiş Galata Kulesi'nin hemen altındayız. Turistler var. Yani çok çeşitli, e, çok zengin bir kitleye aslında hitap etme imkanı bulunan bir yerdeyiz. Hı. Ve genelde bir böylesi bir sosyal ya da kültürel e, perspektifle e, hayata getirilmiş mekanlar her zaman beklentileri olsa da her zaman o genişlikle, kapsayıcılıkla e, bu... E, potansiyel e, kitlesine hitap edemeyebiliyor. Biz de ilk giriş katımızı olabildiğince kamusal, açık, her isteyenin girebildiği, kapısının sonuna kadar açık olduğu <gülüyor> e, mekanlar ve ona göre uygun fonksiyonlar olarak hayal ettik. Ama tabii bunu yaparken de yani işte neden bahsediyorum? Bir kafeterya olsun dedik. İşte i̇çinde bir gıda dükkanı olsun dedik. İçinde bir e, kitap ve farklı tekstil, tasarım ürünleri olan bir dükkan olsun dedik. Ama bunları da yaparken aslında e, dolayısıyla en geniş anlamda insanları içine davet etsin, çeksin, anlamlı kılsın. Girene e, de işte buranın farklılığını gösterecek e, böyle küçük e, oyunlarımız olsun. Nedir? İşte gıda dükkanımız aslında tamamen doğrudan yerel üreticilerden ya da gıda kooperatifleri, gıda e, sosyal girişimleriyle sadece e, tedarik edilen aslında bir e, gıda topluluğu olarak e, hayal edildi ve hayata geçirildi. <Gülüyor> e, kafemiz sadece bu gıda topluluğuna girme niteliğinde olan yani adil gıdayı menüsüne taşıyan ve de erişilebilir ödenebilir fiyatlarla taşıyan ve hatta ödeyemeyecek olanlar için de askıda da e, yemenin içmenin olduğu bir modelle <Gülüyor> e, kafeyi gene hayal etti. E kafede su satılmıyor çünkü suyun hak olduğuna içilebilir suyun hak olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla gelsin insanlar hiçbir şey yapmıyorsa suyun içsin gitsin gibi. E, Dükkanımız da hikayesi olan şeyler dükkanı dedik. E, gerçekten o üreticinin bir sosyal derdi olan üreticilere bir araya getirelim onlara yer verelim. E, bu dertler çok farklı şeyler olabiliyor. Mülteci hakları olabiliyor. Kötülen. E, e, Kadın kooperatiflerinin üretimleri olabiliyor. Daha doğrudan aslında tüketimi azaltmayı hedefleyen üretimler olabiliyor. Hı. Yani ekolojik bir farkındalıkla yapılan e, e, üretimler olabiliyor. Dükkanda da yani hikayesi olan şeyler dükkanında da e, hikayeyi ürün üzerinden üretim üzerinden anlatan insanları bir platform sunalım dedik. Yani dolayısıyla giriş katımız e, bu birimleri içeriyor. Herkese de kapımız açık izlenimini vermek istiyoruz ve bunu da aslında bir 10 günde gördük. Böyle gerçekten çok normalde belki de temas etmediğimiz kendi diğer faaliyet alanlarımızda bir kitleyle karşılaşmış olduk. Hı hı. Bu açıklık da bu kapsayıcılık da aslında bize de iyi gelen bir durum. Özellikle de şu anda biraz daha İstanbul'da ve ülkede hani mahalleye çekilmişken insanlar ve farklılıkların teması gitgide daha da zorlaşırken hem sanal hem fiziki ortamlarda e, böylesi bir e, iddiaya sahip olmak ve bunu da aslında e, gerçekleşebileceğini görüyor olmak bizlere e, iyi geliyor. Evet ilk kattan yukarı e, çıkmaya başladığımızda da aslında Biraz daha galiba postanenin perde arkasında olup bitenlere de vakıf olmaya başlıyoruz. Çünkü yukarıda prodüksiyon stüdyoları var. Hem video işleri için hem ses tabanlı işler için, podcast üretimi için. Bundan sonra da aslında bir ortak çalışma alanı olarak da tasarlanmış olan önemli bir kütüphane alanı var, arşiv alanı var. Yavaş yavaş istersen orada doğru çıkalım. Tabii bu sırada en azından değinelim. Ekin Kanon'un Büyümenin Bedeli isimli e, muazzam bir işi e, postane dükkana e, gelen ziyaretçilerin hemen karşısına girişte geliyor e, bu dakikada muazzam bir iş ve 2023 yılına kadar yanlış e, eğer değişmediyse e, burada sabit kalacak e, ona da en azından bir e, reveransta bulunmayı e, isterim e, ve tabii ki Yasemin Özcan'ın e, tam merdivenlerde birinci kattan ikinci kata bağlanan merdivenlerde bulunan bir yerleştirmesi söz konusu Adalet her zaman eşitlik midir e, sorusunu başlık olarak kendini almış çok da aslında sürprizlerini e, bozmamak e, isterim değinmiş oğlum evet. e, diye düşündüm Yok, İyi yapmak bırakarak <gülüyor> e, Evet bu bizim için aslında e, bu Binaya girdiğinizde böyle yüksek tavanlı o eski postanenin ana salonu <gülüyor> çok muazzam bir salon yani çok büyük bir alan değil ama çok gerçekten etkileyici ve o özelliklerini koruyan bir salon ve e, böyle kocaman e, bir duvarı var e, o tavanın yüksekliğinden dolayı e, burayı gördüğümüzde aslında burada yani postane aynı zamanda sanatçılarla bir dayanışma alanı da olabilir mi <gülüyor> e, ve ...bizim buradaki farklı topluluklar arasındaki farklı e, e, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz için ilham kaynağı olabilir mi diye düşünürken... ...bir açık çağrıda bulunduk postane duvar için ve buraya sanatçılar kendi duvara yönelik e, işleriyle e, başvurdular. Ekin Kanon'un e, eski bir restorasyon tekniğiyle yaptığı ve aslında tam da isminde e, vurguladığı o büyümenin bedelini sorguladığı işi yer alıyor... Yani hiçbir şey olmasa sırf o işi görmek için evet. ve Yasemin'in seramik ve bitki işini görmek için bekliyoruz insanları. Kesinlikle. E, terasımızda da bir üçüncü iş olarak da astroloz doyuranının midye, fosilleşmiş midye kabuklarından yaptığı bir şey var, enstalasyon var. Onu da ayrıca vurgulamak isterim. Evet. Hemen üste çıktığımızda işte bir podcast stüdyomuz ve prodüksiyon yapım odamız var. Burada aslında temel derdimiz özellikle işte sosyal alanda faaliyet gösteren sivil aktörlerin hikaye anlatımı kapasitesini destekleyecek, onların podcast üretimlerini YouTube için Video üretimlerini destekleyecek ve altyapıyı sunmak istedik. Bu altyapı hem teknik hem mekansal hem de aslında insan kaynağı olarak e, postane yapısı içinde yer almasına önem verdik. E, Dediğin gibi e, çalışma alanına çıktığımızda bir kat e, bir uzmanlık kütüphanesi var. Bu kütüphane e, gene... Ee, Ekümenopolis filminin e, izleyenler bilecektir. İstanbul üzerinde bir belgesel. Onun e, yönetmeni İmre Azemin. Aynı zamanda kendisi çok yetenekli bir marangoz. Onun e, e, e, zanaatiyle e, hayatta e, geçmiş bir çok güzel bir kütüphane var. Bu kütüphane ağırlıklı olarak e, çevre e, konularında e, kenttin bilgisi ...İstanbul e, mimari ve biraz da sivil toplumu besleyecek yayınlara odaklanmış bir e, kütüphane. Kütüphanenin hı hı. arka tarafında da işte gündelik olarak buraya gelip çalışmak isteyen üyelerimiz için bir çalışma alanı mevcut. E, bir batımız aslında toplantılar ve kamusal etkinlikler için ayrılmış vaziyette. Bu böyle çok amaçlı bir etkinlik salonumuz var. Hı hı. E, gene orijinal mimari özelliklerini koruyan bir salon. Burada da film gösterimleri, atölyeler, toplantılar, seminerler için kullanıma açık bir alan. Burada hem postanenin kendi programları yer alıyor hem de Farklı paydaşlarının etkinlikleri Ve de dışarıdan da bizim Genel perspektifimize çok da Aykırı olmayan onunla uyuşan Başka aktörlerin de gelip kullanabildiği Kiralayabildiği bir etkinlik Alanına sahibiz evet. En üst çıktığımızda da orada da Bizi işte İyi kimle birlikte hayata Geçirdiğimiz bir Permakültür girişimi sosyal girişimiyle Yenilebilir Bahçemiz yer alıyor Evet çok paydaşlı bir e, yapıdan bahsettiğimizi e, ne kadar vurgulasak az diye düşünüyorum e, ama özellikle vurgulamayı istememin sebebi de postanenin e, sürekliliği için yani ya da diğer tabirle söyleyelim sürdürülebilirliği için e, paydaşlarıyla e, aslında yeni e, barındırdığı potansiyelleri gerçekleştirmek gibi bir hedefinin de e, olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben e, yani çok da zamanımız yok. E, sizin e, murat ettiğiniz ya da tasarlamaya başladığınız, tasarladığınız e, ekonomik modelin ve bu modelde e, paydaşlarınızın e, rolünün ne olduğunu e, sorarak devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu Aslında evet burada beklentimiz buranın bir e, sosyal girişim olarak kendi e, ayakları yani bu tarihsel geçmişi ve temelleri üzerinde e, durabilmesi e, ve bunu yaparken de olabildiğince e, döngüsel ekonomiyi merkeze alarak e, paylaşımcı ve dayanışmacı bir şekilde var olabilmesi. Burada hmm. ne demek istiyorum? işte e, Gerçekten e, imkanı olandan bu e, daha fazla katkıda bulunmasını buradaki e, hizmetlerin, mekanların, fonksiyonlardan yararlanırken hı hı. E, daha az imkanı olanında, imkanı doğrultusunda katkıda bulunması. Böylesi bir dayanışmacı ekonomiyi de e, postane e, son derece önemli buluyor ve bununla da aslında kentte önemli noktalarda, önemli e, e, merkezlerin, Çekim merkezlerinin oluşabileceğine ve bunun da daha genel bir alın parçası olabileceğine inanıyoruz. Evet. Ancak böyle mevcuttaki krizleri, bunların içinde ekolojik krizler, ekonomik krizler, siyasi krizleri biraz daha herkese iyi gelecek şekilde ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Çağrımı bu şekilde bitirmiş olayım. Evet Yaşar Adanalı ile beraberiz. Postane konuşuyoruz. Ekim ayında kapılarını açtık Galata'da. ...ve önümüzdeki günlerde de daha çok ismini... E, ...duyacaksınız en azından açık dergide... ...biz kent etkinliklerine... E, ...bakarken... E, ...Kasım ayında mesela en az bir sefer... ...bir özel festivalden dolayı... ...postahaneden kesin bahsederiz diye düşünüyorum... ...bunun ayrıntılarını almak istiyorum... ...Mobifest, berta Spaces... ...Mobifest'in açık çağrısı da gerçi geride kaldı ama... E, ...bu da aslında... E, ...mekanın bir diğer işlevine de... E, ...tekabül ediyor... ...Mobifest'in kendisi... ...sosyal değişim odaklı hikaye anlatıcıları... Film dijital medyayı kullanan yenilikçi film yapımcılarının aslında işlerinin bir araya geleceği bir kısa film üretim programı ve gösterim festivali diye özetlemişsiniz. Kısaca çerçevesini verebilir misin? Kasım ayında neler olacak? Ne, neye dayanmakta da fikir? Bizim bir bir taraftan da yani benzer ilkelerle hareket eden dayanışma mekanları arasında bir ağın parçası olmayı önlemsiyorum. Cape Town'da, Güney Afrika'da bir kardeş mekanımız var. Berta House diye ve e, beraber bir ilk olacak ama devamlı getirmek istediğimiz bir kısa film festivali üzerinde çalıştık. Hı hı. Ve kısım ayında da kapılarımızı izleyicilere açacağız. Berta e, Spaces Mobi Fest aslında e, kısa filmlerle e, bir sosyal meseleyi anlattırken... E, yaratıcılığını da ortaya koyan film yapımcılarını ya da filmi önemseyen sosyal aktörleri merkeze alan bir festival. Hı hı. Türkiye'den 10 tane film yapımcısı ve Güney Afrika'dan 10 film yapımcısı bu festival kapsamında desteklendi. Bu destek hem maddi hem de mentörlük desteği oldu ve bu 20 filmi ve birçok yan etkinliklerle birlikte bir hafta boyunca Kasım'ın ortasında postanede ve Cape Tamda aynı zamanda bir e, hibrit etkinlik olarak e, gerçekleştireceğiz. Detaylı bilgileri de devamında postane.co'da paylaşıyor olacağız. Evet. Dayanışma mekanları temasıyla bu sene gerçekleşecek. Heyecan verecek Biz de e, daha çok bakmaya, daha çok değinmeye çalışacağız. Burada olup bitecekleri peki aslında sorularım şimdilik bundan ibaret Yaşar dediğim gibi ilerleyen aylarda postanenin tasarladığı ve aslında yoluna koymaya başladığı muhtelif işlevlerle birlikte etkisi daha da kuvvetlendiği zaman farklı açılardan yine bakarız postanede olup bitenlere bu minvalde açık derginin köşelerinden İrem hazırlayıp sunduğu açık mutfakta daha önce postanenin hikayesini kısa da olsa duymuş olan dinleyicilerimiz vardır. Ben Açık Mutfak podcastlerinde şu anda bizi dinleyen e, sevgili dinleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Yaşar e, orada özellikle Açık Bostan'a ilişkin de kıymetli e, perspektifler e, sunmuştu. E, dolayısıyla bizi dinleyenler buradan sonra Açık Mutfak podcastine de geçebilirdi. Ayrıca her salı günü Açık Bostan günlerinin olduğunu da belirtmek isterim. Bence bu e, Bey olduğunda hakikaten çok kıymetli bir etkinlik. Nasıl geçiyor buluşmalar? Öyle bir notada bırakalım istersen. E, gayet iyi geçiyor. Bunların bazıları daha böyle organize işte üniversitelerin farklı kulüpleri ya da sınıflarının ziyareti şeklinde de oluyor. Ama e, aynı zamanda tüm e, ziyaretçilerimize salı günleri açığız. E, ve ya bir taraftan da tabii son olarak şeyde vurgulamak isterim. Açık Radyo Postane komşuyuz. Biz evet. e, yakınız birbirimize ve e, bunun da yani böyle bir e, açık radyodan aldığımız bu desteğinde e, vurgulamak isterim. Yani bize bu komşuluk ilişkilerinin iyi geldiğini ve bunları da büyütmek istediğimizi de e, bir kere daha söylemiş olayım. Açık, açık dergi.